54, numaralı konu, İbni Ebi El Avca'nın savaşta insanları davet etmesi, evet, Hazreti Peygamber Hicret'in 7. senesi zilhicce ayında, daha önce kararlaştırılmış olan umreyi yaparak döndü, sonra İbni Ebi El Avca Es Süleymi'yi 50 kişilik bir birlikle gönderdi, bu birliğin üzerlerine gönderildiğini kavmin casusu koşarak sahabelerin gelişini onlara haber verdi, onlar da büyük bir ordu topladılar, İbni Ebi El Avca ile diğer sahabeler oraya ulaştıklarında bunları karşılarında, Savaş'a hazır bir halde buldular. Savaşa girişmezden önce onları İslam'a davet ettiler. Onlarsa bu teklife ok yağdırmak suretiyle cevap verdiler ve sahabelerin sözünü dinlemediler. Sizin davet ettiğiniz şeylere ihtiyacımız yoktur dediler ve bir saat boyunca ok yağdırdılar. Karşı tarafa hiç durmadan yardım geliyordu. Sahabeleri her taraftan sardılar. Sahabeler de kendilerini çok şiddetli bir şekilde müdafaa ettiler. Sonunda sahabelerin çoğu şehit düştü. İbni Ebi el-Avcı'da da çok yara almıştı, buna rağmen şehit olmayan diğer sahabelerle birlikte hicretin 8. senesi safer ayı başlarında Medine'ye geldi.